Sağ olun efendim. İlginize çok sağ olun. Oh çok keyifli bir şey BKM'de oynamak. Her pazar oynuyoruz. Sürekli hale getirdik. Miza adına verimli bir yer burası. Gerçekten tabii ki tek kişilik performansların kendine göre bir zorluğu var muhakkak. Ama çok komedi kokan bir salon olduğu için yani üstüne gelen işler burada yapılan performanslarla ötürü. Benim için de çok zor olmuyor çünkü Miza pasaja hatta sokağa bulaşmış durumda. Daha içeri girerken başladı hikayeler. İki arkadaş gördü beni, beni gördüler beni. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Ata demirler geçiyor. Sanki hücum not geçiyor. Hayır fiziki bir rezalet var, farkındayım da. Tonlamadan hissettiririm sana. Bak bak bak bak bak bak bak diye. Çok acayip fena bir durum yani. Bu oyuna gidip gelişlerden başlı başına bir tane gösteri yapabilirim. Sürekli turne yapıyorum efendim ben. Yani sabit oynadım günlerin dışında sürekli geziyorum. Geçen Manisa'dayız. Bir tanemize geldi. Yine yani o böyle piye. Ne çekiyorsun sen? Bir şey çekmiyorum. Ne çekiyorum dedim. Kaç kilo çekiyorum dedim. <gülüyor> Direkt et olarak soruyorum. <gülüyor> 110 dedim. 130 okka gelirsin dedim. <gülüyor> okka. <gülüyor> Teyze dedim nereden anladın? Sığırlarım var bende. <gülüyor> Vallahi ya bu kilodan da tabii. <gülüyor> Fena ya, çok acayip. Bir kez Adana'dayız, bir açılış var böyle standı kurmuşlar. Ekstra diye tabir ettiğimiz işlerden biri. Ben de ekstradan bir 25 dakika bir şey yapacağım. Sahneye doğru yürüyorum. Bayağı bir ağır bir gün yani böyle İbrahim Tatlıses falan filan bir sürü ünlü var. Ve ağır güvenlik önlemleri var. Şimdi bir sürü güvenlik elemanı var. Beni tanımadı beni gördü böyle bir Arkadaşım nereye gidiyorsun? Sahneye çıkacağım dedim. Sede? Sileceğim orayı ulan ne <gülüyor> nasıl tanımıyorsan onu anlamıyorum. Tamam, çok magazin forever bir durumum yok ama en azından bir kere görmüşsündür televizyonda. Zaten böyle bir şeyi bir kere görsen televizyonda bir daha mutlaka başlıyor. mı? Görüntü akılda kalacak. Çok önemlidir bu. Bak, Reha Muhtar da böyle başladı mesleğe. Bir gördük, kaldı öyle. Adamın duruşu güzel. Afrika dere kurbaası gibi. <gülüyor> İyi akşamlar. Bak, kameraman git dur. <gülüyor> Efendim, işimiz temaşa sanatı. Meddahalık, ben orta oyununda mukallit karakterine tekabül ediyorum, stand-up diyorlar işte, nedir, ayakta variyete gösterisi, sonuçta hikayeci, hikaye anlatan bir adam, bütün varyasyonlarını gösteren bir durum, görsel sanatlardan yüzüde bir kol, fakat tabii ben görsel olarak maalesef bir şey veremiyorum size, çok uğraştım yani karşınıza zayıf bir insan böyle, en azından biraz daha böyle slim bir havada çıkmak için mi olmadı, en son zenika diye bir şey içirdiler, bir ay sıça sıça bir hal <gülüyor> Çok özür dilerim, çok acayip bir ilaç o gerçekten yani. İki saatlik oyuna 10 tane antre veririz, bir beş tatlı aramız var yani. <gülüyor> Bağırsakta pusuya yatıyor böyle. <gülüyor> Ufacık bir ani hareketinde tahliye. Süleyman abi, Allah belanı benim elbette Bütün ekip arkada bekliyor, At abi yat sen biz altını değiştirsin. <gülüyor> çok fena dedim, olmayacak. Benim kaderim bu, kişiliğim bu, ne yapayım. Bıraktım gittim, hatta Çocukken de hayat burnumdan geldi diyebilirim. Hiç saklanmaç oynayamadım. <gülüyor> Saklanamıyordum ki. Sürekli bir yerlerim gözüküyor. Bir sürü arkadaşım kıçıma saklanıp yavru kurt oldu. <gülüyor> Terbiyesiz bir de böyle Biz ataya saklandık çok güvenli. <gülüyor> çok fena bir durumdu yani gerçekten. Hoşuma da giderdi. Yavru kurt dersen çıkarım. Manda gördüm gel buraya geldi. <gülüyor> Bisiklete bindim yine olmadı. E görüntü kötü anam. Sırf et önü tekerlek. <gülüyor> Alet bana saplanmış gibidir. <gülüyor> Valla hiç böyle çocuk ya hani ekşim bir durum vardır ya. Oyunlar, oyunlar yok öyle bir şey. 3-4 salak bir araya geldik, iş olmaya karar verdik. <gülüyor> Tabi burüstü filmine gidiyoruz o aralar çünkü sürekli 80'lerde. Bütün mahalle filme gidiyoruz, çıkışta herkes birbirini dövüyor. <gülüyor> ne o biz kültür faaliyeti içindeyiz. Bir arkadaşın bacağı caminin camından içeri girmiştir bana tekma attı gibi <gülüyor> <Cemaat de> böyle. ''Bacaaar!'' ''Sana dur, sana dur.'' Ne o? Ejder Camii'ye aaaa! İşte bu filmlerden etkilenip ninja olmaya karar verdik. Üçteydi arkadaş. Herkes gitti ninja kıyafeti buldu. Bana diktirdik. Ulan <gülüyor> böyle ninja olur mu? Sünnetli kimi ninja'lık dikildi bak. Ninja kocamanla götürmemiş dön bakayım bir yere. Yani. <gülüyor> Faaliyetle ne? Zil basıp kaçıyoruz. Zillere dayanılıyor böyle Benim yüzümden hepsi sobeleniyor tabii. Adam koşuyor cama bir bakıyor siyah bir şey dönüyor <gülüyor> Bir de ben müzevirdim. Korkudan hemen. Atakim yaptı. Süleyman Mehmet Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> of! İşin kötü tarafı çocuklar beni gördüğü zaman çok ağır tepkiler veriyor. Bir keresinde karşıtayız Hava sıcak, yanıyor böyle. O gün ben mayo giyeyim dedim. <gülüyor> Bir mayo buldular bana. Bir giydim nasıl? Zeki Mören'in gençliği. <gülüyor> Çıktım böyle limanda yürüyorum. Ufacık bir çocuk gördü beni böyle gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> ne gülüyorsun lan dedim. Sen de görsen kendini sen de gülersin. <gülüyor> Çocuktan ne çıkacağı hiç belli değil. Evlerden arak bir durum. Ayvacık daız bir gün bilirsiniz Çanakkale'nin bir kasabası. Böyle saçları kestirdim. Siyah bir atlet var üzerimde. Yanmışım falan. Seksi hissediyorum kendimi Bu seks bana sonradan eklenmiş gibi duruyor. <gülüyor> Böyle biraz fazla kasılmışım herhalde. İki tane çocuk peşime takıldı. Altı yedi yaşlarındalar en fazla. Eygeli çocuklar. Budi budi budi bir şey konuşuyorlar. Bir tanesi bağırdı. Le! Le! Şişmarram bu! Gere gidiyor le! Yanındaki diyor ki yakalarsa döver diyor. Duyuyorum ben. Diyor ki ulan o göt kalkar mı diyor. Alkışlama abi derim bu Kalkmaz gideriz evet, kalkmaz ha. <gülüyor> İneride köy kahvesi var, tanıyanlar var. Rezil olacağız. Sürü haline gidiyoruz böyle. Lan dedim turist ayağına yatayım bari. Döndüm böyle yaptım. Hello dedim. Numara yapma bana televizyonda gördük. <gülüyor> <gülüyor> Hazır o coğrafyaya girmişken bir iki hikaye anlatmak istiyorum. Orada mesela şive de çok enteresan. Yani tabii birçok yere gittim ben. Doğu'ya, Karadeniz'e, Trakya'ya falan. Ama Kuzey Ege, hani Ege şivesi gibi de değil. Hafif böyle Trakya kırı Japoncaya da yakın bir de var orada ve eğer kulağınız aşina değilse asla anlayamazsınız. Amcanın birine dedim ki bir gün, amca sahile nereden giderim? Niye İstanbul'a mı gel buraya ya? İstanbul geçti VTR. Evet, gel bakalım o gel gel. Gel oradan mu? Eyvallah nasılsın? Ey ne ne? Ya bu canavar, ey çagava. Çagava namba bile tekrar kötü diyor. Aa, ben mecbur şey yapasam. Süne babam o kim aradığını diyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir de yalnız da hayvan falan varsa onlara takarlar kafayı. Ketejinesi ne? Ne almaz çalı? Bizim bir tane karabaş var. Gıybet etsin ona. Hah? Bizim bir tane karabaş var. Osmanlar gıyığı gıyı versin ona. Sebeb Yavrulardan versin bana. <gülüyor> Bakın seksüel bir amacı yok. Yavrulasın, üresin, çoğalsın istiyor. Fakat... Karabaş neden böyle bir lükse sahip olsun? Karabaşın havasını düşünsene köy kahvesinin önünde. Yerinde mi dalmaçalı? Aşılı mıymış? <gülüyor> İyi, bırak kan yanına bırak oraya. <gülüyor> yok yorgunum şimdi, grup da alacağım sonra bırak <gülüyor> Bir de mesela çok enteresan gelen de o bölgede eski amfi tiyatrolar var biliyorsunuz Antik çağlardan kalma falan. Orada bir zamanlar oyunlar oynanmış ve o oyunlar şu an repertuarlarda böyle geçiyor İkarus, sok o İkarus, Yedi dağda yedi ateş yanmadan o kılıç oradan çıkmaz. Ne sosu saydım olsun ki falan diye. İyi de bu adamlar egeli değil miydi bu oyunları yazanlar? Sonuçta etnik tiyatro değil mi? Doğal olarak oyunun orijinali farklıdır bence. Adam orada yaşayan kendi oyununu kendi şey vesile yapmıştır. Bence oyunun orijinali bu. İkarış. Beni bak laboratuvar gel. <gülüyor> Sokucu veciğim okulu bak bir tarafa başla. Terbiyesiz 7 tane daha da 7 tane Bir şey mı çıkacaksın lan? <gülüyor> Diğeri soğ şahit olacak. Şeri karabsine bokuma şahit olacak sen. <gülüyor> Kedileri bir alkolik yaptı. Yalanı tutamıyorsun bir hayvanlar. <gülüyor> Gide ne halin? ...Sokrates bana küfür etti. Sokağım onu tezine. <gülüyor> Git bak Platon'la orada oynayın. çay yap bakalım. Bak bu da mitolojik köylüsü. <gülüyor> Yunanlılar, Türkler, aynı yüzler, aynı sesler... ...tabi bir de zamane kahramanları vardır doğal olarak. Herkül gel buraya, gel beygir gel. Gel, gel. <gülüyor> Herkül, bak bu kahvenin adresini arkadaşlarına vermeyeceksin? Şu kadar huzurumuz kalmadı be. Senin normal bir adam aramıyor yok ki. Ne kadar manyak varsa senin arkadaşına içinde. Dün bir tane yaratık geldi, üstte insan bacakları at. E i̇nsan gibi konuşuyor, at gibi sıçıyor, benimle babanım. Çayı içeceğim, içe içeceğim diyor, buradan çay içeyim, buradan kıçın top göz gider. Osmanlı'nın oraya bağladım, kahveye sığmadı. Senin buban var ya Zeus olacak, deus, sapık, sapık, sapık, sapık, sapık, sapık. Her gün bak o derenin oraya geliyor, dürgünle Afrodit'in kıçına Her Ergül'cüğüm, senin normal bir adam var herhalde. Arasak? Bak en son dün bir olay oldu bir kadın geldi adı Zeynepmiş mavi gözlü uzun boylu bir kadın böyle seni sordu hoş geldin yenge dedik deli çıktı galiba alemi bir şey fırlatıyor diyor bütün kamera sışırdı sışırdı adam diyor bizim sinema bizim sinema falan var ona sekte yemin edin ara gibi karı yakalamayın dönüştü Zeynep diyor ayıp bir koy veriyorum burada tam sıkıştırıyoruz ayıp bir koy veriyorum oyun amuru gibi kahpe bir hocam da bir hocam. Diyarısı susun intikamı. <gülüyor> Çok naziksin. Hayat sürprizlerle dolu vallahi. Ben çocukken hiç düşünmemiştim yani bir gün böyle bir mesleğim olacağını. Ben şarkıcı olmak istiyordum. Vallahi. Bu şarkıcı olma isteği yüzünden geldi bunlar başıma. Yani ben de ayarlayamadım ki işi. Anlamadım yani. Böyle sarmal tuhaf bir hikaye. Mümin abi diye biri başlattı bunu. Ben, böyle ergenlik döneminde, ki çok riskli bir dönemdir yani örolojik bölgeyle beynin yer değiştirdiği... <gülüyor> değil mi? <gülüyor> İnsan hayatındaki hassas evrelerden biridir. Sonra hep öyle gider o. <gülüyor> böyle arkadaşlarım beni ciddi alsınlar diye şarkı söyler, taklit yapardım sürekli mahallede. Mümin abi diye bir mahallemizin bir abisi vardı, bir gün beni çağırdı. Dedi ki... Ata, gel bakayım buraya. Buyur abi dedi. Sen de şarkı söylüyormuşsun, taklit yapıyormuşsun dedi. Evet abi dedim biz de, de düğünlere gidiyoruz dedi orkestramız var falan. Seni de götürelim biz de söyle dedi. Hii, çok isterim abi dedim. Ben çok istiyorum zaten bunu dedim. Yalnız dedi suratın dedi biraz dedi küçük Emrah suratına benziyor dedi. Artık neresi benziyorsa. Şöyle Emrah gibi söylersen dedi. Kınalara gidiyoruz dedi. Kızlar var falan. İlgi görürüz iş gelir dedi. Ben de o yıllarda kişiliği koyacak yer arıyormuşum. <gülüyor> Emrah benziyorsun deyince direkt böyle yaptım. Benziyor muyum abi dedim. Benziyorsun dedi. Benziyorum tabi de <gülüyor> Dükkandan bir çıktım, Emrah. Üzerimde böyle gereksiz bir acı. Sırtımla biri oturuyormuş gibi. Ya müzik duyuyorum böyle. Duvara baksam acı fışkıyor böyle. <gülüyor> Bu nasıl? Günlük konuşmalarım bozulmaya başladı ya. Merhaba bakkal amca. <gülüyor> Sen de benim gibi yanlışsın değil mi abi? Yok ben salam kesiyorum, karım bekliyorum abi. <gülüyor> Okula giderken falan hep Emrah'ım böyle. Yaranıyım, yaranıyım. Öğrenci bileti verir misin abi? Al. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun abi. <gülüyor> Daha önce kimse bana bilet vermedi. Biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Düğüne gittik. Düğün sahibi kadın diyor ki normal olarak. Kaç kişi geldiniz yavrum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dört kişi geldik teyze. Sanki üçü yolda ölmüş. <gülüyor> Karnınız aç mı? Yıllardır bir şey yemedik. <gülüyor> Belli değil mi? <gülüyor> Efendim ne yapalım ama siz de takdir edersiniz ki ben 32 yaşındayım, 80'lerden bahsediyorum. Yani gençliğin karşısında idol olarak alabileceği çok fazla adam yok. Bir Tarkan Teoman falan yok, Emrah var. Yani biz ne yapalım? Hem çocuk hem meşhur, biz de böyle kalıyoruz. İmkanlar kısıtlı o yıllarda. İbrahim abinin saçları bonus kart reklamındaki peruklar gibi. <gülüyor> Hatırlarsınız Bob Mahalle gibi o, ''No o no okray, ayağında kundurin, açık insan be'' falan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Cengiz Kurtoğlu değil mi? ''Duvardaki resmini abunur gönlüm'' falan hani. Tekel birası, Biner TK 2800 kolonlar, Doğanlar, Şahinler falan. Biz ne yapalım yani? Michael Jackson'ın henüz zenci olduğu yıllar yani kolay <gülüyor> mı yani? Emrah var, böyle yani sinema açısından da çok renkli bir şey yaşayamadık efendim. Yani bir Harry Potter seyredemedik biz. Bizde Emrah Potter vardı. <gülüyor> Emrah Potter ve Acılar Odası. Erler film gururlasınlar, Değil mi bak afişi de böyle. <gülüyor> Ayırılamam. <gülüyor> Harry. Bak burası Sırlar Odası. Ne güzel sıcacık abi. <gülüyor> Bugün büyüğü öğrendin mi? Nazar duası öğrendim. <gülüyor> Boş zamanlarında da simit satıyor değil mi okulun önünde? Püye okullarında. Kimsesiz yalnızım. Allah aşkına aldın abi. Bunlar var bir ömür yüzü gölmez. Benim annem öldü, ablam orospu oldu falan. Hayır öyleydi yani. <gülüyor> Filmler öyle, soruyor yani. <gülüyor> Baykuş'un da Nuri Alçoç alıp satıyor değil <gülüyor> Baykuş'um! Ben sattım, ana kadar satacağım. <gülüyor> Bak bu da soundtrack. Diyarbakır, bir şer sonlar canlı bekle. Ya öyle işte. Bir de kötü kadın koyalım filme, tam olsun. O kötü kadını... ...çağıralım beraber. Böyle bir gerginlik sesi yapalım kadın gelsin. Şöyle bir ses. Hmm. Deneyelim beraber. <gülüyor> süper, tabii buyurun. Yok büyük başka bir değil. Hmm. <gülüyor> buyurun. Süper süper. Devam devam. Bak akademik kariyerini bozmadan veren ne oluyor ya bankaçayım ben diye balkon hadi baba bak orası teretevç. Allah bir gölç, Allah oğlum bir gölç. Hadi hep beraber, hep beraber. Bana ne de var şimdi uçuyor uçuyorlar derbüzden, hep beraber. Vöy vöy <gülüyor> Böyle başladım, yaratık? <gülüyor> böyle gider. bir giriyoruz tadım. Vöy vöy vöy! Bavul bulum lay lay. Neyse toparlayalım. <gülüyor> Hoş geldin Kemal. Harry'nin ölmesini istiyor. Harry'i öldür, ödülünü al. Şimdi bir tanesi. İş bitince hepsi. Kemal direkt motivasyonla değil mi? Ablam! Bir nesli bu arabesk filmler mahvetti. Ondan önceki nesli de Aydemir Akbaş halletti. Hayat böyle geldi geçti fakat Bu Emrah vakası bende uzun sürmedi Aradan birkaç sene geçti Yaş geldi 17 civarı Bir gün oturuyoruz Mümin abi dedi ki Taylan aile gazinosu var Bursa'da Önen Tersoy gelmiş oğlum dedi Yasaklı dönemin yeni bitmiş ilk konseri Gidelim dedi. Gidilmez mi? Gittik tabi bize böyle öne masa kurmuşlar Mümin abi olduğu için sağlam yerden Sahnenin dibindeyiz yani bir de Heyecan var falan bütün seyirci heyecan içinde Sahnede bir hareket Sazlar, yaylar, mikrofonlar, kablolar, böyle koşturanlar, edenler bir telaş var. Anladım ki içeriden bir şey geliyor. Sahneye bir şey çıktı. İkiye beş. Şarkı söyledikçe büyüyor. Şarkı söyledikçe şişiyor. Arkadan biri sürekli hava basıyor çünkü şiş hava, şiş, şiş, şiş. Böyle yüzünde de bir mutsuzluk, bir gerginlik, bir has siktirifası var. Surat böyle Ah! Onu görünce ben de böyle oldum. <gülüyor> Acaba dedim doğduğunda da mı böyleydi? Böyle bebek olsa ya annesinin kucağına. <gülüyor> Merhaba efendim annemsiniz herhalde. Müşerif <gülüyor> oldum yavrum sağ ol. Ay sokun efendimle içeri çok rica ediyorum. Kadın kadına emer miyim şah? Bir dublesin verin biliyorum da bir şeydi. E Sarmayın ya yavrum da falan dokuz ayda kış kadar yerde içip sıkıldı zaten. <gülüyor> Şimdi baylasi bir tarafa. Esene bir girdi dağıldık yani bir görmeliydiniz o anı. fena. Rüya <gülüyor> gibi, rüya ev bak ya bu <gülüyor> Böyle bir şeyin uçtuğunu düşünseniz he, savancı sen. sentirden geçiyor, uzaya fırlatılıyormuş gibi. One, <gülüyor> two, three, zero, zero, hour. <gülüyor> Kaptan, roket ayrıldı, karı kendi gidiyor. Yıldızlara basarak gidiyor, değil mi? Selamızda verici, ay saman yolun içine kaçtı Allah belanı versin. Bu çıkarayım abla. Size bütün galaksi yırtmışsınız, nasıl oldu böyle? Ay sürekli direktifler ve emirler var ya sende. Biraz durun, durun biraz. Sıkıysa durma vaziyeti geliyor şimdi ardında. Biraz durun. <gülüyor> Durdu, atla. Şükrü abi ben sıçtım olabilir <gülüyor> mi? Burada kontrol dedim elim gibi. <gülüyor> Allah kebapçı yırttı kebapçıydı. Ha de kafasıyla istediği bölgeye acı çektirebiliyor bu acayip bir özellik. Diyelim ki bu bölgeye acı çektirmek istiyor. Buraya baktığı zaman burası acı çeker, böyle yapıyor. Küstüm esmer beyaz küstüm esmer Buradan çıkan bir din konserden çıktın hemen anlarsın. Mithat nasıl? bay bay bay aile çekti. Bir de ilgi gösteren biri olduğu zaman gidiyor. Beyefendi rica bana bir bravo diye bağırırsınız, güçlü bir sesle. <gülüyor> Hayır gitti insan da ölüm tehlikesi yaşıyor. <gülüyor> bir şey geliyor, bak bir <gülüyor> Hayır, klasik müzikte böyle bir hareket olur mu ya? Mesela Napoliten de klasik bir türü Pavarotti böyle bir şey denese. Yapalım, ben Pavarotti olayım ki çok uzak değilim. Elimi indirdim de bir bravo alayım sizden, okey? Va bene, patron. Sabah etkisi devam etmesin. Ama <gülüyor> biz beraber çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse güzel bir antrenman oldu karşılıklı. Tabii şimdi çok şey değişti. Mesela eski solistler tarzının dışında şarkılar söylüyorlar ki 2000'li yıllara ayak uyduralım diye. Tabii bazen olmuyor. Hani Müslüm Gür de tutuyor da Bülent Ersoy'da hiç olmuyor. <gülüyor> Gitti İlan Şeşen'in şarkısını söyledi. Bak şarkı İlan Şeşen'e yakışıyor. Ellerimde çiçekler Kapında sıra sıkla Görsen bir gün şaşırma. Ha bu adamı görürsün ellerinde çiçekler kapıda sıklan aşk adamı yapmış bak soft akıyor eser. Deniz kokusu geldi falan yumuşak iş. Sen al şarkıyı böyle söyle. Elleriminde çiçekler. <gülüyor> Kapatyalar dile gelir be. <gülüyor> Nur abi gidiyoruz biz deşe döneceğiz. <gülüyor> Kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırma. Böyle bir şey görsen kapıda şaşırmaz mısın? <gülüyor> Açısın. Yanlış eve geldiyse bitti. Anne kapıda bir şey var. Baban yok mu evi Ay neyse. Yine hani o yıllara dönelim. O gece konser bitti ben de bittim. Ertesi sabah uyandığımda Bülent hali vardı üzerine. Tabii daha riskli bir durum. Emrah'tan. <gülüyor> Okula gidiyorum erkek lisesine. Okuldan içeri girdim böyle arkadaşlar dizilmişler. 1500 kişi. İstiklal Marşı merasimi var. Müzik kalitesi olan bir öğrenci olduğum için de sesi ben veriyorum. La la ri la ri Devam ediyor olay. Benden böyle bir ses çıktı. <gülüyor> Laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Devladım ne yapıyorsun? Ay müdahale etmeyin ama! A <gülüyor> a! Ah, ah. ah, ah. ah, ah. Esere, Esere gireceğim size mi gireyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Düşünsenize adam bu tripten çıkamadan derslerden sözlüğe kalkıyor. Ata! Ata at söylesin bakayım. Söylem Sana. Söyle bakayım. Bu çocuklar da var değil mi? İçine Elvis kaçmıştır aslında. <gülüyor> evet mi? Evet. Söyle hangi durumu Sana, hava mide mut yürüyip de O işten sonra. Söyle bakayım fotosentez, fotosentez, fotosentez olayı nedir? Doğada hangi canlılar fotosentez yapar? Tabii efendim. <gülüyor> efendim efendim, efendim cebirdi bitki alemi için öylesine müstesna bir mevzuda sözlü muhakeme vesilesiyle acizane görüşlerini alma nezaketini gösterdiğinizde mütevellit şahsım adına kububatı bulbuli cebceri eser ki gayrimilli Efendim bu tasar Allahü Teala'nın Okuyun be eferif Oku bakayım. Buyurun efendim. Allah Allah. Of giden alkışlar. Sağ olayım. Allah, sen deyiz Sağ olayım. Allah bize Sormamış sen de Çok üzgünmüşsün gider Sormamışsın hep kimseler ben <Gülüyor> Aramış durmuşsun ben. Kimseyi belli etme, Aramış durmuşsun Gel, sor, kalın, kalın, sabah gel bana söyle ayrılığı gördük gitme soran, kalın, kalın, kalın, gitme sor, kalın, kalın, kalın, o, o sabah kalın, şimdi bitmez bu eser <gülüyor> gel bana gel bana, bana. Anam <gülüyor> anam. Anam Anasına bir şey olmuş galiba Gel Tabii şarkıcı olmak isteyen bir çocuğun dönem şarkıcıları incelemesi normaldi. Bu hafif kişilik kayması durumları beni kıllandırmaya başlamıştı da sadece böyle şarkıcılarla falan değil, halkın arasında karakteriyle hareketleriyle böyle hani çarşın meddahı denilen adamlar vardır ya böyle özel, aa Raif abi çok komik adamdır falan. Öyle adamları da böyle toplamaya başladım. Tabii bunun şarkıcı olmak isteğiyle hiçbir alakası yok. Bunu şimdi anlıyorum. Böyle bir merak ve şaşırma olayı vardı bende. Yani hala devam ediyor yani o başka bir yola getirdi. Mesela ilk analizim, ilk dikkatimi çeken adam, veteriner hekim Niyazi Gül Bil olarak bilinen karakterin orijinali olan sakin amcadır. <gülüyor> Allahlık bir durumdur hakikaten. Çok sakin adamlardır onlar. Böyle taburelerinde otururlar. Genelde eski çarşılarda, pazarlarda çokça bulunur. Böyle ununu elemiş, eleğine asmış bir havası vardır. Yani kulağını dayasan mistik bir müzik çıkacak babadan. Hiç bulunmayan şeyler satarlar. Böyle el yapımı şeyler, bakırlar bilmemler, işte böyle ufak tefek baharatlar falan. Fakat onun bu sakinliği ona bir şey sorduğunda seni deli edebilir. Çünkü haddinden fazla sakindir. Mesela diyelim ki çok sıkıştınız, tuvaleti bilmiyorsunuz civarda Sor. Of baba gitti, gidiyor be. <gülüyor> eyvah eyvah ya. Ulan bu yakınlarda tuvalet var mı acaba ya? Ooo... Oh. <gülüyor> amcayı bir soralım ya. Amcacığım merhaba. Bu yakınlarda tuvalet var mı acaba? Aleykümselam canım. <gülüyor> Selamun Aleyküm amca. Bu yakınlara tuvalet var mı acaba? Allah sen bilirsin ya. <gülüyor> Öğrenci misiniz canım <gülüyor> Öğrenciyim amca. Hangi okulu ya bu? Sidik Teknik Üniversitesi. <gülüyor> Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah Vallahi ezan bakılıyor. Şimdi bak madem geldi ve tarifinde. <gülüyor> Şimdi bu caddeden yaklaşık bir yüz, yüz metre kadar gidiyorsunuz. Bu rahmetli özel döneminde yaptırıldı yavrum bu cadde. <gülüyor> eskiden yeşillik idi, çayır idi, çimen idi. Keşke yine yeşillik olsaydı. <gülüyor> Evet ama işte insan onu bırakmıyor ki yavrum çekilige sürüsü gibi girdiğiniz zaman biri Yalnız canım siz çok kilolusunuz. Doğru ben mi hak etmiyorum zaten. Bak <gülüyor> ulan yine espri yapıyorsun lan yuma. <gülüyor> İzhan hayvanı sen. Şimdi bak ondan bir sağa doğru dönüyorsun, bir 50 metre oradan gidiyorsun, bu dört yol ağzı vardır. Orada dikkatle, orada çok adam çiğnendi. Orada şey, pastane göreceksin bir tane. Erdem pastanesi. Bu şey vardır. Eski milletvekilleri vardır, Erdem beyler. Onların tabii işleri falan bozuldu, da, eskisi gibi değil. Onun damadı, adamcağızın paralarını yedi, bitirdi. O pastanenin böyle altına, aa siz işiyorsunuz ya. <gülüyor> hani bu açma. açınlar. Amca bu yakınlarda tanıdığınız bir pantoloncu var mı? Bu arada şu cidden gel bak birinci ciddi ver. <gülüyor> bu amcalar benim çocukluğumu yedi. Bunlar çocuklara zamansız espriler yaparlar. Hani babacandır ya. Ama çocuk şoka sokar. Aaa gel bakayım ulan buraya gel ulan gel ulan. Koca delikanlım olmuş. Ulan sen. Osman'ın değil mi sen? Vay vay vay maşallah. Kuş uçuyor mu ulan? Kuş kuş kuş kuş. <gülüyor> ne kuşu be? Kafes almam lazım. <gülüyor> Ama şimdiki çocukları böyle kafalayamazsınız. Adamlar şaşırmıyor çünkü. O kadar çok imkan var ki adamların önünde. 24 saat çizgi film seyrediyor ya. Bizde bir çizgi film Haydi vardı. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Dedesi de alkoliktir onun. <gülüyor> ne yapsın dağlarda? Bir şey yok ki. İnek, süt, haydi. Haydi! <gülüyor> <gülüyor> Köpekleri de bir tuhaftı. Paso yatıyor da hayvan. Hiç kıpırtı yok hayvanda. Büstüm sesin köpeği gibi böyle. <gülüyor> Ben ne havluyum kardeş? <gülüyor> Benim meselem değil ki de... bir kemik memik bir komuttur bize be. Ha ha Köpek olsun. <gülüyor> çok fiyaymış. Tabii bizim imkanlarımız çok daha farklı, kısıtlı ama daha güzel renkler de vardı. Mesela masal olayı. Yani... <gülüyor> Masal olayı hayatımızın en büyük renki. Şimdi biraz azaldı. İyi masal anlatıldığı zaman sinemadan bile daha değerli bir şey olur. Böyle bir abi vardı mahallede. Trakyalıydı kendisi İsmet amca. Onun sayesinde Trakya bölgesine yoğun bir sempati duyar. Şiviri şey anlatıyordu adam masalları. Bilmiyor çünkü. Maksat çocuklarla sohbet bakkaldı. Torununun falan kitaplarından uyanıyor büyük olasılık. Ama acayip bir durum. Bütün o dünya klasikleri Trakya'da geçiyor. <gülüyor> La Fontaine Keşan'da oturuyor sanki. <gülüyor> Bir Ansel ile Greter anlattı ki, çok acımasız. Serhat, Asak, otur bakayım. Otur bak, masal atacağım. Ansel Greter anlatayım size. Işte. Ansel Greter, iki kardeş bunlar, Gelibolu ormanında kayboluyorlar. <gülüyor> Tabii, analarından izin almamış piçler. Ormana böyle aykırı gidiyorlar. Süleyman'ın yeri var, oradan bile aşağı duruyor. Bir saniye, kopuk uçurtma. Çocuklar kayıp. Bütün kasaba galyana geliyor. Ansel, krater falan. Değil. Yok. Mahf bir durum. Ansel başlıyor kullanmaya Abla. Kaybolduk galiba be. Ha ben diyor, it kafa seni geldik. Ben ne güzel Kur'an kursuna gidecekti falan. Çocuklar yine düşüyor. Abla diyor çok acıktı ben al terliyemiye ya. ne yapayım ne yapayım falan derken. Ama aaa, bir mucize çalıların arasından cadının evini görüyorlar. Cadının evi nasıl biliyor musun sütlaş lan? <gülüyor> Camlarda keşke böyle akıyor aşağıda. <gülüyor> Abla yalayalım şu evi be ya. Yani. Abi diyor durduğumuz hata yürü. Tam böyle gidiyorlar camı yemeye başlıyorlar cadıçkı içeri. Aaaa 9 anlar evimi yiyorsunuz <gülüyor> Ansa tabii korkuye kapılıyor, alıyor yerden taşıp bir çakıyor, cadının kafa böyle karpuz gibi ayrılıyor. <gülüyor> Canlarına geliyor. <gülüyor> Abi dur bakayım bir tane daha anlatayım, ayar çeken. Kurbağa fares. Aa, daha fena hikaye. Aylardan Ağustos. Hava nasıl sıcak biliyor musun? Donun kaşına yapışır. Ormandaki bütün hayvanlar kendinden geçmiş. Cır cır böceği bile bozmuş kendini. Çıt bu çamın tepesine çalıyor da. <gülüyor> dıre dıre dıre dıre dıre dıre. Cıra cıra cıra cıra cıra cıra cıra Karınca bile kızmıyor ona be. Abici Süleyman kış gelsin ben bakacağım sana. Çal tabaklar olmuş. <gülüyor> Bütün hayvanlar bozmuş kendini yani. Sincap bile bugün böyle cevizle oynamıyor. Kırmış iki. Bir tane otkarç bir şey var. Abesi gibi böyle hayatı derler. <gülüyor> Bir bıldırıcım biraz o gün asabi, soğuk çünkü hayvan olduğu için adım bıldırıcım çıldırıcım keseceğim birileri falan diye geçiyor. Yılan bile o gün sokmuyor be. Vallahi bir yatmış lehre kenarına, sürmüş hayvan tropik güneş yani böyle. Abi diyor ne sokacağım Allah azından bulun be diyor. Kurbağalar Keşaf deresinde bırak Bırak, abi bayra karşı bırak beni, kaşığı beni, beni, kurbağalar bozmuş kendini yani atabiliyor muyum? Aman. Kermit. Yapıştır bakayım emrakları bak. Oba sabahlar olmasın. Gelmedi bak bir prenses öpeyim yanandan insan olayım falan derken. Bir güzel Çalıların arasından bir prenses çıkıyor. Güzeller güzel bir prenses. Salih şimdi kurbağa. Abla. Bir öpeyim yanandan insan olayım be ya Prenses ters tabii tabi. Aa oradan diye bir basıyor. <gülüyor> Salih mort. ''Evet sevgili minikler ne anladınız bu masaldan?'' <gülüyor> er kuşun eti yemez.'' <gülüyor> Masallarda bizi çeken şey hayvanların konuşuyor olması. İnsanoğlunun iç özlemidir bu yani hayvanlar O yüzden mesela masal kitapları çocukların kitaplarında hayvanlar konuşur ne bileyim Ev hayvanı bakarız falan. Hani yalnızlığımızı bir derece giderecek bir durum. Güzel bir şey olabilir hakikaten. Konuşsalardı tabii. Bazı hayvanların konuşması sakıncalı da olabilir. Çünkü baya eziyet ediyoruz. Mesela karga. Sevilmeyen bir hayvan. Ama mucize bir hayvan aslında. Kaç yıl yaşıyordur sizce? 200. Kaç hemen 4 sene. 400. 400. Yoğuna <gülüyor> Osmanlı paralı. <gülüyor> <gülüyor> Ortalama 200 yıl. Bravo siz biliyorsunuz. 200 yıl. Hemen bir kargaya bağıramam konuşsa. Şüse ne? 200 yaşında olabilir. Pis karga, leş kargası. Haydi bunların devus kurtuluş savaşını gördün mü? Şerefsiz. <gülüyor> Einstein'in tepesine asırdım kızdı bomba yaptı. <gülüyor> Öpülen dedin <yani>, Şerefsiz. <gülüyor> baykuş uğursuzmuş. Sebep? Gece çalışan bir kuş niye uğursuz olsun? Göremiyor falan, sonlar atıyor falan böyle bir bir sürü gariban durumu var. Pis baykuş, uğursuz efendim. Muhittin abi sen misin falan yazıklar. <gülüyor> Sana bakın çok fedakarlar. Erkek deniz atı dişisi için hamile kalıyor. Burada kim yapar öyle bir kıyağı? <gülüyor> Sosyal baskı düşünsene. Ferit abi hap falan kullansaydın yani. <gülüyor> sen mi emzireceksin? Hayır aldıralım diyorum da nereden çıkaracaklar onu bilmiyorum. <gülüyor> Sezercik yaptıralım olmaz. <gülüyor> Sana bakın ilaç mevzusu. Bütün ilaçlar hayvanların üzerinde deneniyor. Uyuşturucu müptelası fareler varmış. Teke programı programında duydum ben bunu. Hayvan deney anında alışıyormuş. Hayvanın dili olsa ne der? Fethi abi. Abi sen nasıl alıştın bu dalgaya? Bu profesör ibnesi <gülüyor> alışıldı. <gülüyor> Peyniri bulunca bastım morfini bak elim ayağım Abi ben de kötü oldum ya. Nereden bulacağız? Zenci fare var, değil mi? Ayarlıyor onları. Hey, ben size bulurum ha, okey, okey. Okay. Sonra bakın, en kritik mevzu, yemek mevzusu. Biz yemeği buluruz ve yeriz. Hayvanda böyle bir şey yok ki. Yemeği yerken bile yenilme tehlikesi var. O belgesellerdeki geyikleri görmüşsünüzdür. Sürekli tedirgin herif, aslan tehlikesi var, devamlı böyle. <gülüyor> Elimi sen mi osurdun? <gülüyor> Ulan aslan var galiba ya? Ulan bir yudum yiyeceğim burnumdan geldi be. Salih abi aslan var ya. Salih tecrübeli değil mi? Küme lideri. Ye <gülüyor> sen yemeğini be ya. Bak niyeyse bu geyik trak tırak yalı oldu. <gülüyor> Nereye gitsek gelecek, gelecek o pezeme, ye sen. <gülüyor> Oğlumu, çocuğumu yedi doymadı be ya. Bak bak bak kulakları gözük ördem bak. Şimdi o oradan gelse biz buradan bir koyarız Ken Yamal Kara yarım geliyor geliyor topukla topukla topukla topukla. Aslanlar da isyan ediyormuş değil mi? Çevirsen oradan. Emin abi, çevir oradan. E, akıyor yavan açık bırakıyorsun akıyor. <gülüyor> Baba delik deşik oldu götümüyor. Vicap topun içine yatırıyorsun beni her yanım diken içinde babacığım ya. Böyle krallık mı olur? Sen oradan çevireceğim, ben buradan kayacağım. Et mi pişireceğim, kedi mi kovalayacağım? bir aydır fresh domuz yiyoruz ya. Öne <gülüyor> abi ayıp oluyor ya. Var işlerim de bir tepsini uyandırıyor zaten. Halasının olurum yemişim? Ne yemişim ben de bilmiyorum. Seceresini tutuyorum şerefsizlerin sanki. Bu ormanın tadı kaçtı baba. Böyle olmuyor. Bu belgeselcilere de uyuz oluyorum. Yedi yıldır biri bizi gözetliyor. Oraya kamera, buraya kamera. Yüzsüz terbiyesiz. Herifin jipine sıçtım. Kısa kuyruk bize çok alıştırdı Aç bakayım canım, kim kim alış Her yer kamera. Özel Hayat diye bir şey kalmadı ulan. Üç aylık bebek hastanım var, jöle sürüyor. piç. baba, hangi kamera çekiyor bana <gülüyor> böyle <bir> aile. <gülüyor> Anamımla birlikte oluyorum, akşam canlı değilmiş. <gülüyor> Aslanlar çiftleşiyor. Ben seni çekiyor muyum? Fahri'nin, <gülüyor> Maymun'un oyuncu oldu. Fahri neler öyle falan. Ben gidiyorum, buraya kadar. <gülüyor> Belgesel deyip geçmeyin ama, belgesel anlatmak çok zor bir iştir yani. Nasıl desem, biraz katı kalpli olmanız lazım. Yani, soğukkanlı olacaksınız. Ceylanlar fınara indi. Otların arasındaki kaplanın kokusunu henüz alabilmiş değiller. Böyle olur. Biraz duygusalsan anlatamazsın. Ceylanın fınarındayım, maşallah Süleyman şunları bak. <gülüyor> Böyle olmaz. <gülüyor> Kaplan ver Süleyman, sen devam et lan <gülüyor> Ama Türkiye'de her an her şey olabiliyor. Yani Müslüm abi Bülent Ortaşki şarkısını söyleyince Sualtı belgeseli de seslendirebilir diye düşünüyorum ben bir gün. Düşünsene Müslüm Gürses'in Sualtı belgeseli seslendirdiğini. Sualtı altı belgeseli Müslüm Gürses. Sualtı altı belgeseli Müslüm Gürses. Sualtı altı belgeseli Müslüm Ne yaptı ya? Bu Dalgaçlarım Hepsi alkolü dalıyor değil mi? Müslüm abi benim tüpüm bitti ya. Alın lan, gaz al. Devam et. Bulu bulu, bulu bulu Ben cami, Dolun gözüküyor ben camiyeyim. 23 metrede yılan balığına rastlıyoruz. Dalgışlarımızdan pintol yılan balığını kurcalıyor. Aç aç aç, kalktıran, kalktın. bir şey olur mu ya? Olo hulü hulü İşte bir fof balığı. Gel pisi pisi fazla pisi. Pisi pisi pisi. balinaların sesi geliyor. Moby Dick'i nasıl yattın yarabiii. <gülüyor> yani şimdi biz aslında şanslı bir milletiz. Yani sıcakkanlı olumsuz. İçimizden çıkan adamlar da böyle... düşüneceğiz. ki arabeskı starı ama komedyandan daha komik. Komiklikler çok bol bizde yani. Malzeme sıkıntısı hiç çekilmiyor. Mesela... Müslüm Gürses'ten başka komik şarkıcılarımız... Piyanist şantörler vardır. Bilirsiniz. Bir zamanlar çok acayiplerdi. Kimler vardı hatırlıyor musunuz? Kim? <gülüyor> Arif Susam. Ümit Besen. Ümit Besen'le başlayalım. Şimdiki nesil şanslı derken boş konuşmuyorum. Biz İngilizce Ümit Besen'den öğrendik. <gülüyor> Yalan mı? Simple Presentance bir eseri vardı. Eskiler bilir. Aramızdaki genç arkadaşlar için ben bir toparlayayım. Akademik değeri olan bir eser. I love you. gösterelim diye çalıyorum, alkış ya <gülüyor> Ne kadar oyunu ağzı. Ay kalk, Ayşe kalk, Allah belanı ver. Oh, oh. <gülüyor> Ümit abi haklıymış, ben terbiyesini <gülüyor> Arif susamı ne yapacağız? Esas iş onda. Zaten isimden ilginç bir şeyler olacağını hissediyorsun. Şarkıların yarısını konuşur abi. <gülüyor> Seninle başım... Ne yapsam? Tamam. Evet, bilmiyorum. <gülüyor> canımdan, evet canımdan bin parçası. <gülüyor> evet, söküp atamıyorum, evet, evet. Onun bir şarkısı var, bir kızla diyalog. Harbiden konuşuyorlar kasette. Hani şarkı yok, keman sesi var, devamlı konuşuyorlar. Pardon, bir dakika bakar mısınız? <gülüyor> ne var? <gülüyor> sonuçta ne var yani? Ben sizin yanından tanır gibiyim. Nasıl? Hareketip <gülüyor> gitmiştin seneler önce. Ee? Hani <gülüyor> feci bir şey hanımefendi. Düşünsenize gidiyorsunuz böyle nişantaşında. Arkanızdan tekerlekli bir piyanist geliyor. Pardon bir dakika mı <gülüyor> Evlerden bırak. <gülüyor> bırak. Çocukken de öyleymiş değil mi? Yani yedisinde ne, yetmişinde o hesabı. Mesela Arif Susan müzik dersinde ilkokulda. Arif, gel bakayım buraya. Şimdi önce ben çalıyorum, sonra sen tamam öyle? Bak dinle. Mi? Mini kurba, mini kurba, kuyruğun derede. Kuyruğun yok, kuyruğun yok, üzerimde dedem. Hadi bakalım, gel çal. <gülüyor> mini kurba. <gülüyor> Evet sevgili kurbağa. <gülüyor> Kuyruğun Nereh. Kuyruğun yok sevgili kurbağa farmada mısın? <gülüyor> Bu güzel şarkıyla sıra arkadaşı. Şahin özel için çalar. <gülüyor> Tabii bir de Nejat Ayp var. Onun şarkı sözlerini genelde FBI çözer. <gülüyor> sevgili Aaaa... <gülüyor> Aaaa... Sürekli böyle vi vi vi vi vi gibi terörümler var. Tavuk yemler gibi değil mi? <gülüyor> Kümese olmuş baba tezgahı. Aaaa... <gülüyor> Siktir bakayım sen çok yedi. <gülüyor> İşin katısı tavuklar alışıyor. Necat baba çağırıyor diye. <gülüyor> Ama şimdi genel anlamda baktığımızda... Abilerin samimi olduğunu görüyoruz. Yani yaptıkları müziğin samimiyeti tartışılabilir belki ama en azından adamın görüntüsüyle yaptığı müzik tutar. Yani Arif Susam yüzü takar elde viski kadehi. Hani Be sakal falan beklersin yani. Baba girecek dilek taşı falan diye başlayacak yani. Oysa şimdi acayip bir erozyon var. Adamın imajı başka, söylediği başka. Pop giyiniyor arabesk okuyor, arabesk giyiniyor pop okuyor. Böyle acayip ruh salatası gibi bir durum çıktı ortaya. Doğuş diye bir şey var ya. Duygusal Terminatör. <gülüyor> <gülüyor> Kımsız... 3-15'imi nasıl yapıyorum onu, Batı Salonu'nda okuyormuş gibi eserleri. Tamam, bir <gülüyor> acayip durumlar var. Hani manken şarkıcılar var değil mi? Şarkının, eserin, şu güftenin güzelliğine bakın. Kırcan mı belimi Çeksene elini. Tak, saadet'in kaynak, tövbe tövbe. Hayır, sinir bozuluyor insan, gerçekten. <gülüyor> İyi müzisyenlerimiz var. Mesela Tarkan, Teoman, Kenan Doğulu, şimdi aklıma gelenler. Bunlar mesela daha var. Biliyorsunuz, onlar zaten kalıcı olabilir. Rafet eder roman. Gerçi Rafet'in şarkılarında bir prozodi hatası vardır ama hani besteyle güfte oturmuyor. Bir taşma var güftede. Belediye otobüsünde yapılmış gibi eserler. Bir zorlama var yani taşıyor. Seni satıyor, seni istiyor, sana sormuyor. Beyefendi <Gülüyor> neden böyle yapıyorsunuz? <gülüyor> Sorma neden? İlham olabilir orada ilham geliyor olabilir. <gülüyor> i̇lham şey. <şeşer. gülüyor> Bir de mesela astrolist kim diye tartışıyorlar. Ya Petek Dinçöz o şarkıyla nasıl asolist olabilirsin? Biz çocukken yapıyorduk. Sende kaldı, bende kaldı, onda kaldı. <gülüyor> Sende kaldı, bende kaldı, onda kaldı. Ay takımı kaldı. Fermu ara, Salih e, abi yardım et bana. Salçalı ekmek var. falan. Hani çocukluk imajlarıdır bunlar resimleri. Tam <gülüyor> <gülüyor> bir durum söz konusu. Ama ben tabi çok şanslıyım yani ünlülerle tanışıyorum. Karşılaşıyorum bir yerde falan. Hakikaten böyle herkes hani ne bir şahsına münasır adamlar var diyebilirim. Mesela Kadir'in annesiyle tanıştım ben korktum. <gülüyor> Filmlerdeki gibi Kadir abi aynı. Bir yerde gösteri yapıyorum böyle barda. Selamımı verdim bitti artık. Bir baktım Kadir Bey girdi içeri. Hemen gittim yanına. Abicim nasılsınız? Hoş geldiniz. Şimdi bitti gösteri. Kaçırdınız çok üzüldüm dedim. Ata ayarlayın bunlar dedi. <gülüyor> Oyunayım gelin abi. Neredeyse işte bir tane giydirecek. Göldüre geçsin, köpeç! <gülüyor> Abi ben çocukken Emrah falan sevdim! <gülüyor> o bir filminde Serpil Çakmaklı'yı döver, bilir misiniz o sahneyi? Çok acayip. Böyle yapıyor. <gülüyor> Nedir olan senden çektiğim? <gülüyor> Gülme oğlan. <gülüyor> Seviyorum da. Hayır. <gülüyor> Seviyorum de. Hayır. Seviyorum de. Ben. Hayır. Seviyorum de. Ben. Seviyorum. Yalan söylüyorsun. <gülüyor> Serpil'in kaçarı yok o dayağı yiyecek baba. <gülüyor> i̇şte bizim aktörlerimiz kendilerini yırtıyorlar. Hollywood standartında starlarımız varmış. Niye oynamıyorlarmış falan Hollywood. E bunun için bir girişimde bulunsana. Koy Kadir abi Yüzüklerin Efendisi'ne. İki <gülüyor> kule artık Kadir diye iyidir gitsin. On milyon kişi seyretmezse şerefsiz. Düşünsene o Saruman'ın kulesine kırmızı kartalla yanaştığını babam. <gülüyor> Saruman köpek! <gülüyor> Saruman, bundan sonra büyü yapmayacak. <gülüyor> Eyüp camine gidip tövbe edecek. <gülüyor> Bundan sonra adın Saruhan. Bu topraklarda an değil, buğday çıkacak Saruhan. Yarın kanlı alıp Cuma'ya gideceksiniz. O yüzükte kim ise verin sahibine. Ayıp mı oluyor? Sağ olun. Size sağ olun dedim. Bu sert bimik ve jestler tabi sadece kaderin anları hast değil efendim. <gülüyor> Fatih terim de çok sağlamdı bu <gülüyor> konuda. Bir keresinde Fatih hoca tam şurada oturuyor. Sahnedede Metak va işte diğer BKM oyuncuları abilerimiz. Sen hiç ateş böceği gördün mü oyununu oynuyorlar? Bir ara kenardan baktım hoca oyunu bile böyle seyrediyor. <gülüyor> <gülüyor> Demet, bas onu orda. <gülüyor> Hasan soyun Demet'i yana görecek. <gülüyor> Benim hakkında yorum yapsay, hocam göstereyim yorumlar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Şovun başında Emrah esprisiyle Kalkağa'yı erken bulduk <gülüyor> Zaten kalka erken bulduğunuzda oyun açıyorsunuz Bir ne yapacak bir şey yok Ama bu her zaman böyle mi olur bilmiyorum yani Özellikle Ben hocam bu tarafa gittim Emrah'a anlattım gülmediler Öyle burada dediler, burada öyle dediler, şeker dediler, lokum dediler, Buna girmeyin her zaman kendinizi yenleyeceksiniz. İtalyanların bir atasözü var. Diyor ki, yon, que cosa, que cosa. Allora, allora. Yani Diyor ki, her zaman papas pilav yemez. <gülüyor> <gülüyor> Fatih, hocadan memnun değilseniz iyi düşünün. Size bir dos şansallarım veririm. <gülüyor> ne acayip program, maraton program. Tamam, iyi güzel abiler, hoşta Çok rahatlar. Sürekli mangal yapılma ihtimali var. <gülüyor> Evet, sevgili hocam. <gülüyor> Uğursucukları çevirmeye başlı. Hiç benim anamadığım bir şey var, sekeceğiz ha. Apikolu bunu biliyor. Cumhuriyet de biliyor, İkbal de biliyor. Arkadaş... Ay güzel... <gülüyor> Aman oca yapaç falan böyle. Tamam hiç çok dayanıklı bir mi milletiz. vallahi. Biz Ferdi Tayfur diye bir şey atlattık, kimse fark <gülüyor> 24 saat ağlıyordu abi. Bizler uzaklarına... Uzaklar bile isyan etti. Bizle alakası yok, bizle alakası yok. <gülüyor> bir gün İzmir'de Otel Hazırlı Televizyon seyrediyorum. Bir baktım Yunan kanalını çekiyor. Merak ettim Yunanlılar ne seyreder diye. Bir açtım sesini, <gülüyor> ah. Ferdi Tayfur filmi. Satmışız filmi, ticari başarı söz konusu. Fakat <gülüyor> babaya dublaj yapmışlar. Hani onu bir sitiz zannetmiş adam böyle konuşuyor Yunan'da. Aniksedeki de balım ken Sefere kalı, oy oy oy oy oy oy oy <gülüyor> Yunan ferdisi de çekilmiyor, ağır bir durum söz konusu. Zaten bu dublaj olayı çok sakat valla. Ben Azerbaycan televizyonda Robert Denir o seyrettim. Bir ay kendime gelemedim şerefsizliğine. Ya koca Robert böyle yapar mı? Melit Hanım sen. <gülüyor> Cani, ne düşün sen falan? Hani bir şeyi bekliyorsun böyle mahalle az yok yo, kafanı gözünü yok kafana gözünü sevilme <gülüyor> konusu. Tabii biz sıcak kanlı insanlarız yani Türkler, Kürtler, Çerkezler fark etmez yani bu yol bu coğrafya sıcak. Dolayısıyla hani o Azeri Türkçesinde bir komikatif tarafı var tıpkı Almancanın kaba bir dili olduğu gibi. Onunla ilgili bir durum ama bu sıcaklık bizde hakikaten böyle bir nasıl desem her yerimize işlemiş durumdadır ve biz pratikizdir de bilirsiniz. Yani kimse bizim kadar pratik değildir. Mesela bizim dedektiflerimiz falan çok seri çalışırlar. Koskoca kraliyet ailesi dedektifleri vardır. İşi uzattıkça uzatırlar İngilizlerin. Ay Kıl kuyruk bir heriftir. Görmüşsünüzdür filmlerde falan. Böyle bir abidir Bay, <gülüyor> Bay Jacob. Bay Jacob, Bay <gülüyor> Jacob. Son kez soruyorum Bay Jacob. Cinayet saati... Nerede olduğunuzu öğrenebilir miyim? Sahideydin. Ne yapıyorsun? Yarım saat geçti. Şov yapıyorsun. Bizim polis hemen çözer işi. Neredeydin dün? Dayım var Al bunu al al al gel. Seviyorum ben oyunları çocukluğumdan beri. Ben uzun eşek oyunun şampiyonuydum. Oynayabilirsiniz. Çok zekice bir oyun Şimdi birçok bel fıtığı hastası, <gülüyor> bir zamandan uzun eşek şampiyonuz Oyunu hatırlamayan özellikle hanım seyircilerimiz için ben bir toparlayayım. Bir grup ergenlik çağındaki salak bir araya <gülüyor> Bunlardan bir tanesine gökten vahiy gelmiş gibi hareketlenir. Uzun eşek oynamalıyız. Zamanı geldim. Evet. Arkadaşlara haber verdin mi? Evet. Pozisyonumuzu ararım. Pozisyon geriye herkes kafasını bir öndekinin başak arasına sokar. Burada inanılmaz bir adrenalin patlaması olur. İşi çok ciddiye alırlar. Heh. Hey! Allah! Yıkılmayacağız! Süleyman! Süleyman da yastıktır büyük olasılık. Yıkılmayın! <gülüyor> Devam edin! Uleyyy! Tabii bu mükemmel organizasyon her an bir iş kazasıyla bozulabilir. Necip ne yapıyorsun abi be? <gülüyor> Baba kaşım gözüm döndü be! Görüntü gitti ya! <gülüyor> Süleyman ben girmem bu arkadaş. <gülüyor> Yemekte ne yediyse içimde. Bu insan değil bu başka bir şey Duymuyorum ben duymuyorum hala duymuyorum. Rokat atar bu. Konuşma bak hala konuşayım. Sen bana girersin ama. 30 gündür tutuyorum kendimi ona göre. Beşiktaş'tan koyacağım Kadıköy'den çıkacaksın. Yatına! Ata! Atla! Ben yıkıcı ekipteyim adamım. <gülüyor> geliyorum. Süleyman artık kıpırtı olmasın abi. Bu olacak yani. Tamam. Yarabbi günahlarını bağışla. <gülüyor> Üç tane salak bir araya geliyor. Uzun neşe oynayacağız diyerek de maalesef üzerlerine abi düşmesi için. <gülüyor> Allah nasıl bilirdiniz müminleri? Belleri kırıktı tabii tabi. <gülüyor> geldim abi geldim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Temizleyin bu eşyalarını. <gülüyor> Boynu kırılan var. Birbirine geçen var. İki gün böyle geziyorlar mahallede. Kara Tiren Gecikir, <gülüyor> Bende Gemi hiç gelmemez. <gülüyor> Ahmet abi! Oğlunu çıkar! Oğlum, yavrum, nerede? <gülüyor> Götün içindeyim. Baba <gülüyor> ölüyorum, çok sıcak. <gülüyor> Beden eğitimi derslerinde hep raporluydum ben. Kendileri ikram ettiler raporu Böyle halatlar sarkıyor spor salonunda. Sırayla halata çıkıyoruz sınıfça. Öyle dersimiz o, gün, egzersiz o. Sıra bana geldi. Hocam ben çıkamam dedim. Çıkarsın dedi. Çıkmam, çıkacağım. Peki. Atladım böyle can havliyle iki üç metre çıktım. Kovalo gibi kaldım iktemel. <gülüyor> ne inebiliyorum ne çıkamıyorum. Bacaklarımın arası yanmaya başladı. O halatın sıcaklığını hissediyor. Daha fazla dayanamadım bıraktım ellerini. Aşağıda da bir çocuğu kurtarmak isteyen iyi kalpli bir beden eğitimi <gülüyor> Gelen çocuk değil. Kaç sana. Kütle geliyor. Önce hocayı çıkarttık. <gülüyor> Sizi getirdi raporu. Buyurun firma olarak ikramımız kadar. <gülüyor> Banu diye bir kıza aşıktım. İlk okul beşini sınıfta, onu da kilo yüzünden kaybettik. Yanımda oturuyordu benim. O zamanlar yanım var, çok eski tarihimiz. <gülüyor> Gitmesin yanımdan diye zamanın çikolatalarından Dido ile besliyor. Alınan Dido'ya gitme. Al, al. <gülüyor> Evinin kadının, çocuklarının ana sorumlusu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Antalya Dido yemesem olmaz mı? Olur mu? Koskoca Şahin Bey'in karısı Dido yedim Film <gülüyor> tadında bir şey yaşıyoruz. Öğretmenimiz bizi kültür parka götürdü. Arkadaşlarımın sese serçe sesleri gibi geliyor. Muhteşem bir atmosfer, harika bir bahar günü. Salıncaklar, böyle çok şeker bir ortam. Bir anda bu ortam Banu'nun çığlığıyla bitti. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim! Ata kaygırağa <'ya> sakıştı <gülüyor> Arkadaşlarım boncuk gibi ensemez Bir daha kızın yüzüne bakamadık. Çocukluk arkadaşlarımdan da çok çektim. Hayvan için doğanı ise çocuk için mahalle odur. İlk façaları orada yersin. Bir İsmail vardı ki yedi yaşta bir nosradamus düşün. En mutlu anımıza gelip kötü şeyler söylerdi. Hepimiz deli olduk onu üstüne. Karamsar bir insan olacaktık az Sürekli en mutlu anımıza gelip böyle diyor. <gülüyor> Oğlum var ya. Sen o gofreti yiyin ama boğulacaksın. <gülüyor> Hazla falan derken kaşar gofetmeli. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum var ya. <gülüyor> Sen o bisikleti aldın ama çaldınacak. Üç gün sonra gider o bisiklet. <gülüyor> Oğlum var ya. Sen kızı seviyorsun ama o kız veriyor. <gülüyor> Devamlı böyleydi adam. Devamlı. Bir de Duygu vardı, erkek de o da, ismi Unisex. Duygu da onun tam zıttı, polyana. Adamın bir kolunu kesilen olsun bir tane daha var falan. <gülüyor> <gülüyor> Duygu yalnız böyle biraz efemine bir arkadaş, Hafif kırık, böyle kız gibi, balkon çocuğu diye düşündük biz. Ondan hani böyle hiç evden zor zar zor salarlardı adamı falan. Yani Duygu'yu hep merak ettim, ne yapıyordu falan diye. Hayat bu, karşılaştık. burada hem de kuliste oturuyorum, şöyle bir ses duydum. Ataaa diye, yani bir döndüm ki karşıya. Tam karşımda mübailahsız gösteriyorum. Şöyle bir karakter var. Seynoooom! <gülüyor> Duygu. Oluşumunu tamamlamış. <gülüyor> Duygu dedim ne yapıyorsun? Ay dedim ben modacı oldum dedi. İşte Hakan Yadırım'la çalışıyorum dedi. İşte Almanya'da fuar vardı oraya gitti geldik falan. Oğlum seni de orada tanıyorlar. İnanamıyorum. Herkes geberi gibi <gülüyor> falan anlatıyor böyle. Bir düşündüm böyle konuşurken uzaklaştım. Şöyle dedim. Tam işini bulmuş herif moda. E adamın çalışmalarını güzel erkek burada, kadın buradaydı ortada rahat rahat çiziyor. <gülüyor> bu adamdan başka şey olmaz ki. Ya bu elinden basketbol koçu olur mu mesela? Alo, time off diyorum elim elimi deldi be <gülüyor> Ay, 72 saat sıçtır ağzımıza, böyle bir şey yok ya. E kes diyorum, ortaya mı atıcem kendime? Bak elim elime girdi burada. İbo ne yapıyorsun abi? Alan savunması mı diyorum. Ay kıç kadar alanın neyini savunuyorsunuz? <gülüyor> Ben tümen diyorum, herif herife basacak diyorum ya. Bak burada aslanlar gibi zenci yatıyor, sokmuyorum, seni sokuyorum Yaptığına bak ya. Elif 4 metre, soksan potalara işecek herif, böyle geçiyor. <gülüyor> Kuşaklara sığmayacak, intihar kardoya böyle yatarak gitmişler herif. Ben seni kayınıyorum, hoşuma gelene bak. Böyle bir şey yok ya hani. Hayır beşlik nasıl yiyorsunuz onu anlamıyorum. <gülüyor> bu adamlara hayranım ama şu açıdan. Bunların çok keskin çizgileri vardır. Yani bunun karakteri değişmez, sağlamdır aslında kendi içinde yani. Mesela uzay turizmi diye bir şey başladı ya şimdi en son Tito gitti, parayı verdi, gitti adam. Hani bu mesela çok aktif duruma gelmiş, bu adam gitmiş turist olarak Aya mesela. Orada bile aynıdır. Mesela arıyor bizi orada. Anıyor Hamdi? Duyuyor musun beni? Ay çok sinirliyim Hamdi. Büyük hayal kırıklığı içindeyim. Keşke Bodrum'a gitseydim. Her yer taş, iğrenç bir yer burası. Her şey uçuyor, sinirlerim uzun. Bak geçiyor, merhaba nasıl nasılsınız? Ay bitti bitti sinirlerim, Hamdi bilmiyorsun. Bizde gelen Selim var ya, ha, kendi sesine sıçtı. Okumamış mı? yapmış? Ay prespektif vermişler elimizden. Uyuyamıyoruz korkudan elimiz işecek diye. Böyle. Ay ay! <gülüyor> <gülüyor> ha yemekleri güzel. Sen sana mı Hamdi. Hav bitiyoruz bütün gün. Atar tabii ki aspirin oturdum evimde. <gülüyor> ay nasıl evliyim kendime Hamdi. Tavlo oynuyoruz, dört günde bitiyor. <gülüyor> Zarın biri varsa biri ben yüksün. <gülüyor> <gülüyor> bütün masal koydun. Neyi koydun? Zar yok ortada. Av köpeyim ben gideceğim, getireceğim zarları buradan. Ay <gülüyor> satranç oynadık, vezir içime kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak o güldü, sinirlerim çok bozum. <gülüyor> Ay düşünsene, Mehtap'a sıçıyoruz ya. Biz o şarkılarla büyüdük. Senin heybeliden gördüğün şey Ay <gülüyor> değil. Benimkine ışık vurunca öyle parlıyor. Hamdi. <gülüyor> Lan şu... Bu, bu adamın enteresan bir özelliği vardı, güvercin merakı vardı bunda. Sürekli damlarda tepelerde bak bu paçalı falan şeklinde böyle. Hayır bende de var böyle hayvan hastalığı bakıyorum yani evde bir sürü hayvanım var yani. Ee, beni de sürüklerdi ve ben bir sürü faça aldım onun yüzünden. Elim, kolum, ayağımda var, anımda var. Yani o düşmüyordu ve bende ben bir yükseklik fobisi kaldı oradan. Herhalde yani bütün bu fobiler insana çocukken geçiyor. Mesela uçaklardan falan nefret ediyorum ve iş gereği sürekli uçmak gibi bazı durumlar oluyor. Ve ilaçlar, milaçlar, alkol, alkol o hosteslere saygı duyuyorum yani. Onları kazandığı her lira helal. Kadının işi o, 300 saat uçuyor ayda. Vallahi bravo. Ben 50 dakikayı sayıyorum. Bir de korkan biri oldum ama onların yüzüne bakıyor. Düşüyoruzdan bu kız biri duran, düşüyoruz, düşüyoruz. <gülüyor> o ana sırıtmak zorunda. <gülüyor> Numara yapıyorsun lan, düşüyoruz değil mi? İncesiz burada indir biz. <gülüyor> Kamil koca binmedi, buna mı dikip gitmek istiyorsun? Öyle bir şansın yok tabi. Ama insanlar korkunca hakikaten çok acayip saçmalıyorlar. Yani, koca koca adamı köpek kovaları ''Anne!'' diye bağırıyor <gülüyor> Korku çok fena bir şey. Trabzon uçağı iniyoruz, işte otomatik anons geldi. İşte in e inişe geçiyoruz, lütfen kemerlerinizi bağlayın falan. Yemdeki böyle bir ''Salih sıkı tutun, sıkı tutun.'' ''Ulan <gülüyor> tutunduğun şey düşüyor zaten, sorun o.'' <gülüyor> daha çok siniri bozuyor.'' <gülüyor> falan ne oluyor? Yani, Van uçağı, Tuğba içe gitmiş televizyon tele tuğba için böyle apartmanlar gözüktü. 1000 metre falan yani aşağı yukarı e, gözüktü böyle öndeki abi böyle Mustafa korkma artık düşse de bir şey olmaz. <gülüyor> Tabii boeing ki bu karnın üzerinde boeing boeing, boeing, boeing <gülüyor> Bir de file girerler böyle <gülüyor> <gülüyor> çok çok Antalya Havalimanı'ndan fırlıyor böyle uçak, kalkıyoruz fırtınaya karşı, o bir ara kar fırtına oluyor o zaman uçak kalktı, acayip, kalktı yani. Fakat tabii adam herhalde daha mı hızlı gitmek zorunda nedir? Yanındaki ata Atabey hızlı gidiyor hızlı gidiyoruz <gülüyor> tabii elliyle gitsin, düşerim geberelim, misafirlerim. <gülüyor> Korkular çok acayip, ben de mesela asansör fobisi de var. Asansör fobisi olan bir misafirimiz var bu aramızda. Şuradan, şu, siz buyurun. Kocanız ispiyon değil <gülüyor> Eşiniz değil mi? Çok acayip, aile şimdi, vay! Çocukluktan beri böyle dedim. Süleyman konuştu hocam, ben konuşmadım. İstenişmeyiz, buyurun Ha? Ankara'da sordum hanımefendi, böyle yaptım. Beni kocam zorla sokuyorsan. sana söyledi. <gülüyor> Fanteziye var. <bak. gülüyor> Yürü lan! Mustafa demine geldik. Basmeşe, <gülüyor> basmeşe! Bak burada asansör bekleyen adam binebilir varmış? Işte. <gülüyor> Çocuklar çok güzel atıyor böyle durumlarda. Bir çocuk attıdı geçen haftaki gösteride. Anlat bakayım ne? Hemen eli kaldırdı. Ne dedim Allah? Dedim neden korkuyorsun? Bizim apartmana biri gelmişti. Asa ser bine ölmüştü. Çocuklar çok geç <gülüyor> kat çıkıyor ya. Sevinirim çocukları. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. Ben bir keresinde Cihan Geri'de eski bir apartmana geldim. Rum binası böyle kısa kısa ve merdivenler, mermer, sütunlar falan harika bir mimari ama çok dik, en üst katında bir daireye çıkacağım. Böyle hem dik bir bina hem de merdivenlerin açısı böyle bir tuhaf ve zaten çok yordum. Normalde binne, yani bilmem asansörü ama Dedim ki benim ya çıkıp lanet olsun. Bir baktım asansör asansör benim kadar. Agatha Christie romanlarında cinayet işlerine asansörleri veriyor, tenim erdi falan böyle. Bir an gözüm kesmedi. Kapıcı bir abi vardı orada. Dedim ki, abi dedim bu bizi çeker midir? Elif böyle yaptı. Birim bakar. <gülüyor> <gülüyor> Bana gözlerinde şeytanı gördüm Elif. Bir de bende tırak çok olur. Trak Tiyatro dilinde trak biliyorsunuz. Sahne de unutar. Performans sanatçısı o an tırak Olmak ya da... Hayır abi yok bu değil de. Bu. Sahnede olmaz ama bana. Hayatta oluyor. Kafa böyle bir şeyle meşgulken ikinci bir şey yaparken geçişte çok zorlanıyorum. Aslında hepimiz olur. Kim o yerine alo diyen kendi telefon numarasını bir an unutar. Ama bende çok oluyor. Bir keresinde dolmuşlardan birinin ön koltuğundayım. Bu minibüs dolmuşlardan. Böyle Fenerbahçe'de oturduğumuz yıllar. Kafamdan Müslüm Gürses esprisini oynuyor. Ama nasıl balıklar balıklar görüyorum böyle uçmuş mu yani? Bir abi baktım gelmiş isteyen Fakat müsait bir diyemedim. Çünkü bulu bulu yapıyordum aslında. <gülüyor> Erkek de bastı gidiyor selam çeşme, aşağıda uçuyor ne? Halle halle halle halle. Ne var ya o kardeşim ya? Şimdi herif haklı nasıl izah edeceğim bunu? Şoför be bulu bulu bulu bulu bulu Sürpriz misin lan sen sabah sabah? Bulu buluyormuş hem şişko hem deli. Ne lan arabamdan manyak? Ama yalnız değil bu alemde? Aynı dertten muzdarip olduğunu düşündüm bir kız. Bir benzerini yaptı şoförün. Kızı böyle arkadan kesiyorum hoş tabii kız. Yüzünde böyle bir acı var kızın. Sevgilisinden mi ayrılacak nedir? Böyle garip bir plan havası var suratımda. <gülüyor> Kafasındaki planları şoföre yansıttı. Böyle yapıyor bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya ben artık niye? Ya <gülüyor> <gülüyor> bir tur daha bindirin ben. <gülüyor> E düşündün mü bu inmek kararın yani önemli? İnsan her zaman vermez böyle kararlar diye diyorlar. Yani. Efendim? Efendiniyim in ulan manyak budur. <gülüyor> o minibüslerin dolmuşların için zaten malzeme yumazdır. Mesela yaşlı teyzelerin el ayarları bozuktur. Parayı uzatmanızı rica eder sizden burayı deler adet. Hayır sesi az çıkıyor diye eli de az vuruyor zannediyor. Oğlum uzatır mısın? Uy! Hat, kapı diyorum, Bauhaus'tan mı aldınız? Güzelmiş. <gülüyor> Real inanıyor musunuz acaba? <gülüyor> Bence delici bir insandınız bir önceki hayatınız, onu <gülüyor> Tamam, çek elini, uzatacağım teyzeci, uzatacağım tamam. Bir de bunlar böyle istedikleri yerde asla inemezler. Görünce söyler çünkü 10 metre geride söylese inecek olay olur arabanın içinde. <gülüyor> benzinci benziği, ay geçti geçti, <gülüyor> ay geçti geçti geçti. <gülüyor> Teyzeciğim neden bağırıyorsunuz ya? <gülüyor> Hayvan eşya olaşacak seni! <gülüyor> ben onu iyi getirdim, de indirmedim. Dövmesin ben geri, dört, dört Bir de bunlar felaket telleri olur. Aa gitti kediye ezdi, gitti, gitti, gitti, gitti. Teyzeciğim kedi orada duruyor. Söylemesem ezecektin. <gülüyor> <gülüyor> İlginç durumlardan biri bu orta üçlüdür. Buraya oturan sürekli muavinlik yapar. Devamlı para yağarlar. Bundan yırtayım diye bir daha mesela sağa geçip... ...burnunu da cama yapıştırırsın. <gülüyor> Kimse para uzatmasın diye. Psikopatın biri bilir, şimdi işte burnunla camın arasına sokarak para. Uzatır mısın? <gülüyor> ne biliyor musun? <gülüyor> Şişko... <gülüyor> Yırtacağım sandın değil mi? <gülüyor> Uzatacaksın. <gülüyor> Bu para uzatma işi bazen ciddi matematik problemine dönüştürüyor. Arkadaşım bakar mısın? Bu 5 milyondan bir tane, bu 10 milyondan bir tane, bu 1 milyon bir tane kadıköy, bu, 5 bir kadıköy, bu 5 milyonu bir Kadıköy, bir Erenköy, bu 20 milyon bambaşka bir insan. Demek ki 1 milyona o kadar bir Bunlar bir ayarlı. <gülüyor> yapalım seninle. İha ayarlı. Enteresan bir kişilik daha anlatayım. En arka koltukta Allah tarafından molümü kısılmış bir kız bulmuş. Bu kız inmek istediğini söyler. Şoför o mesafeden duymaz. Hepimiz duyar, strese gireriz. <gülüyor> Böyle yaparız. İçer. <İnce. gülüyor> Ya kız ineceğim dedi erif gidiyor. <gülüyor> şoför Bey hanımefendi inecek. Kendim söyleyebilirim. <gülüyor> Bu kaltak inmek istiyormuş. <gülüyor> Her <Herkes> birisi. <istiyormuş. gülüyor> şoförlerin çoğunda bir obsesyon vardı. Asla mürübüsünde olduğuna inanmazlar. <gülüyor> <gülüyor> bakulan muhabim, bakulan bir yerlerde bir boşluk varlar, işte bir mi? Abi arkadakiyle çiftleştim, neredesine boşluk? <gülüyor> Adam diyor ki gel abi gel abi yer bana abi diyor. Kapı bir açılıyor üç tane popo bana bak. <gülüyor> Hangisine bineyim? <gülüyor> <gülüyor> o minibüse binip de inemeyen var. <gülüyor> en arkada değil mi? O, 74'te bindim ben diye. <gülüyor> <gülüyor> Belden aşam yok artık benim. <gülüyor> Götüm yapıştı koltan. Rahman <gülüyor> yapıyor bakıyor ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir de tabii minibüsün içindeki müzik çok acayip. Sabah böyle en fresh halinde binersin. <gülüyor> Abi oradan kaseti bir takar. Kaçmalar <gülüyor> kralımda, sen hoşgördüm de. Kayaksın böyle arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kişiliğin değişir. Başka biri olursun. Hadi burada ne alıyordun? Alı lan hepsini alı lan. <gülüyor> Tanımadığın kızlara aşık olursun. Sırf o müzik yüzünden. <gülüyor> Yanında otursun, bir şey sorsun yeter. Affedersin beyefendi. <gülüyor> Markslan Spencer'dan geçiyor mu bu? <gülüyor> Hangisiyle çıkıyorsun? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Markslanmış Spencer. <gülüyor> Salaksın biliyorsun değil mi? <gülüyor> Bir de böyle konuşan kızlar çıktı değil mi şimdi? Sen bir böyle şey yok yani. Ya an falan olmuş ama inanamıyorum yani. Atiksin hiç bir durum var söz konusu yani. Hayır hayvan mısın? Sonradan bekledi hayvanım biliyor musun? Bu kızın böyle şu oburgada bir tane baklayı çekiyorlar, nasıl böyle dağılıyor? Pilin bitince buradır. Bazen de erkeğin öküz olduğu durumlar var. Eskişehir'deyiz bir gün, bir öğrenci kafesindeyiz. Kız böyle yaptı çocuğa şimdi. Mustafa, sen yoga yapıyor musun? <gülüyor> bulunca yapıyorum. <gülüyor> Bütün ekip de aldık, yoga mu dedi, lego mu dedi. Yoga nasıl bulunca yapmış? Günah lan, yoga bu da olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ya tabii... Devir değişti, diyaloglar da haline. haliyle. Eski Türk filmlerindeki mesela diyalogları çok abartılı bulurlar. Tabi muhakkak o melodramların bir abartılı tarafı var ama Türkçe'yi kullanış biçimleri hoş, enteresan. Bazı dublaj hataları dışında. Mesela Zeki Müren'li sahneler çok vurucu olabiliyor bu diyaloglarda. Baba giriş yapıyor mesela. Ayşe... Söyler misin? Kalbinde benim için ufacık bir yer var mı? <gülüyor> Yok Zeki. Kemal'le Kemal'le bir Neler ne, ne? söylüyorsun Ayşe? Acaba gelecek ki Ayşe Ayşe Ayşe Sen kimseyi Sevemesin Sen Sen kimseyi sever misin Ayşe? Rüzgarlarında bir bir yaprak gibi Sürüp gireceksin Ayşe İçtim içtim içiyordum efendim Evet içtim efendim Rüzgarların <gülüyor> önünde Yıllar geçiyordu Rüzgarların Sabahlara kadar Durmadan içiyormuş Herkesin nefret biz var bahar Olmuştum evvel Peki saadeti buldun mu? Hayır Almışlar Şarkılar Sürükler <gülüyor> Sürükler Sürükler Söylenecek Söylenecek Teşekkür ederim efendim Sağolun efendim Bir sual sorma Arzusundayım Ben okurken eşlik eden Çok güzel bir hanım sesi vardı Kim efendim o? Siz misiniz? Pardon siz beyefendisiniz. <gülüyor> Oysa ki kendini itiraf etmesi gerekiyordu onun için bambaşka bir hayat tasarladım. Onu Fahrettin Bey ile tanıştıracaktım. <gülüyor> i̇lk gece için iki buçuk yeterli sanırım. E <gülüyor> güzel renklerdiler hani ilk yarıda konuşmuştuk az soyuz nasıl bir şey falan. Böyle bir şeydi işte neyse. Bu dolmuşlar biribüsler tabi sıkıntı çektiğimiz yerler. Bunların komedisi bir farklı oluyor. Durum komedisi hepimizin yaşadığı durumlar. Fakat... Sıkıntı hiç tahmin etmediğiniz yerlerde sizi bulabilir. Yani sadece böyle topu taşıma araçları falan bir durum değil Mesela plajlar. Plaj gibi mi? Parayı basmışız gelmişiz. Mutlu olmayı hak ettiğimiz yerlerden biri. Fakat plajda siniri bozucu çok şey olabilir. Misal, ergenlik döneminde azmış arkadaşlar bulduk böyle. Güzel bir kız görünce kuma yüzüstü Arizona kertenkeresi gibi yatıyor. Yer kabuğunu delmeye çalışırlar. Şimdi onların kalktığı yerlere plaj şemsiyesi bilirsiniz. Biz bu tip eserlerin sanat tarihinde yere batan salgıcıdırız. Eğer çadır falan kuracaksanız hani çukur mıkur açmak için uğraşmayın, yorulmayın. Bu mı bu çocukları. Beyler şöyle yatın bakayım. Arkadaki çok acayip, su çıkartta geçen gün çok acayip. <gülüyor> <gülüyor> Yüklen, Bu da bir şey mi? İsmetler iki petrol çıkarttı. <gülüyor> Başka sıkıntılar da vardır. Mesela size sorayım, ne geliyor aklınıza? Ne gibi bir sıkıntı olabilir plajlar? Var mı katılmak isteyen diyaloğa? Ha? Ne? Pardon? Devam. Yok bir sıkıntı diyor. <gülüyor> Kaydı var mı? Yok, daha önce bana bildirilmedi. O yüzden size devam <gülüyor> <gülüyor> Mesela, denize işe mi oldu? Herkes denize işer, işemiyorum der. <gülüyor> denize işemeyi alanı budur. Nur abi. Abi çok sıcak, ben mi gireyim çıkayım? <gülüyor> Dizin oynuyor şerefsiz. Öyle şunu söylerse kesin salar siltineyi. Soğuksa girmem de bir belime kadar deneyeyim değil mi? Buraya kadar geldik, paraya yaz ondan diyorum. Tamam, bekle sen. mı? Lağılmayın, lağılmayın. <gülüyor> yok baba girilmez buz gibi, sen ne yapıyorsun? <gülüyor> Yine bizim milletten başka denize girince... ...boy verme ihtiyacı hisseden kimse yok. şey. <gülüyor> Süleyman, boy bana bana boy, boy, boy! <gülüyor> Süleyman öldüğü yere gitmeyin. <gülüyor> Dün de Ali abi öldü, iki kişi kazanmak ölecek mi olur? <gülüyor> Jurassic Park gibi her gün birimiz gidiyoruz. <gülüyor> Yine plajlarda bazı abiler... Denize girince yaratıklara dönüşüp sesler çıkarırlar ve bütün gün boyunca Allah Allah Allah Dişisi karşı koyduan cevap verir Kurbiliyak kurbiliyak kurbiliyak kurbiliyak kurbiliyak Yaban kokonu çiftleşme çağrısı <gülüyor> Bir de plajlarda ergenlik dönemindeki bu azmış arkadaşları gaza getiren kızlar vardır <gülüyor> Aykut <gülüyor> Aykut <gülüyor> Kadın kadın kadın kadın kadın kadın <gülüyor> Altus'a bir şey soracağım ya. Filiz söyledi de inanmadım oha falan oldum yani. Sen şimdi buradan dalıp ta oradan çıkabiliyor musun? Öyle mi dedi? <gülüyor> evet. Ben çıkıyormuş değil mi? Çıkacağız artık. Tamam çıkıyoruz. Ben bir abdest alayım geleceğim. Efendim? Yok bir şey diyorum. Çıkıyoruz. tam çıkacağız. Şuradan boğular aşkım. Aa, aa, aa. <gülüyor> Aykut yine de inanılmazdı biliyor musun? Ya bir şey daha soracağım. İskele'nin en tepesinden suya böyle sırt üstü atlayabiliyor musun sen? o <gülüyor> zaman seçim kendimin o zaman? Ne zaman yapmışım böyle bir şey var? <gülüyor> Efendim yok bir şey yok. Tamam tamam çatlayacağız. Tamam. Bunu da mı Filiz söyledi? <gülüyor> evet. Bir ayar çekeceğim ben ona. <gülüyor> <gülüyor> Efendim yok bir şey yok. Bak vermeyeceksen uğraştırma beni kurmaları. <gülüyor> Aykut ne diyorsun ya? Yok sana demedim diyorum, bir dakika. Sen annemlere haber verirsin artık, anlayın. <gülüyor> öyle bir canı yanar ki böyle suya vurunca çaaat diye. de kızın yanında ağlamaz, açılıp öyle alır, <gülüyor> Nereden biliyorum değil mi Aykut? <gülüyor> Yaşadık yani. Kardeşimle ikimizin toplam kilosu 260 civardı. O da benim gibi yani. Bir gün biz plajda kano kiraladık. Plaj sakinleri için matematik problemine dönüştü. Adamlar çözemiyor ki olayı. Hayır abi gel gel. Oldu. Burası en az 10 metre derinlik değil mi? Ha. Bunlar suda nasıl oturuyor? Suda oturuyor lan bunlar. Pardon, onu diyorum ben de ya. Kafayı yiyeceğim lan. Allah'ım bir hikmetin, hepiniz şey var <gülüyor> Tüylerim diken diken oldu, vallahi Kana gözükmüyor ki. Kana derinlerde. Basıncı yiyince suyun yüzeyinde dublememe ve kürek var. Hayır, balıklar için de sürpriz. Kırk senelik böyle göt görmedin. Bir keresinde muza bindik. Muza sürat teknesine bağlı böyle. Biniyorsun, üç saniyesi oduşuyorsun, seviniyorsun. Para da gidiyor, çok akıllıca. Deneyenler vardır mutlaka burada. Ben bir bindim, baba beni düşüremiyor ki. <gülüyor> Sigara falan içiyorum, baba Bodrum'a da gidelim. bot <gülüyor> gibi bir yapıştım, çıldırdı. Daşlara vuracağım seni Daşa <gülüyor> vuracak vuracakmış beni. <gülüyor> <gülüyor> ayırdım abi, ayırdım, ayırdım. Bak şişmansanız eğer deniz kestanesine basmak gibi bir sorununuz yok. Kestaneler kendi kaçıyor. Poseidon <gülüyor> <gülüyor> şey gibi yürüyor musunuz da bunu? <gülüyor> <gülüyor> Koflar bir kuru kendini buraya diyordu. Benim salak kardeşim tutturdu bir gün çadır alalım diye. Kamp yapacakmışız. Cengo dedim ne çadırı? Bir sana bak diye bana bak. Biz rahat edemeyiz oğlum dedim ya. Double yatakta bile anca rahat ediyoruz. Ne yapıyorsun? Abi de, de hep böyle konuştun yıllarca. Ondan biz zaten böyle şişke olduk alalım çadır zayıflayalım falan. Peki dedim gel. katalogtan seçtik çadırı. Aç bak değil mi? katalogtan çadır alınır mı? İki kişilik yazıyor diye biz salak gibi aldık. Biz iki kişi miyiz? <gülüyor> Alınca kıllandım zaten, ekmek gibi kolumun altına aldım çadır gidiyor. <gülüyor> Cengmo dedim, bunun içine nasıl gireceğiz? <gülüyor> Abi dedi açılınca o yarasa gibi oluyor diyor. <gülüyor> bir açtık, yarasa evi buçuk metrekare. <gülüyor> bir girdik içine, başka hiçbir canlıya yer kalmadı. Sivrisinek bile bizi sokmak için ricada bulundu. <gülüyor> Abi, bir sokayım çıkayım, fırman oğlum be! Eroş pozitif bana bana sürüsünüm abi. Bu <gülüyor> kocundan benim gidin kurban benim adı abim benim sana var. Allah razı olsun sana benim adım adım. Boşuda kalınmış tavuk gibi olduk. Teyzelerin biri gördü çadırı böyle yapıyor. Aaa giyme torba sen. <gülüyor> <gülüyor> Kaun tuvaletleri ayrı bir rezalet. Minicik yaparlar orada. Bir girersin içine duvar kuluna geçer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tam pozisyonunu alırsın bir bakarsın elin çeşmeyle bacağının arasına sıkışıyor. Bacağım ne alırsın, bir bakarsın, üç yolu bir çekirge sana bakıyor. Çır çır çır çır çır çır çır çır çır çır musun? Üstüme sıçratma. Örümcekler duvardan bağırıyormuş gibi. Getir bakalım, getir bakalım, getir bakalım. Diskaveri çekim yapıyor içeride. Kamp tuvaleti kadar haşaratın bol olduğu başka bir yer yoktur. Cengo dedim, otele gidelim. Gitmez olaydık. Otel açık müfeymiş. Personel tedirgin oldu. <gülüyor> Amirim şişmanlar giriş yaptı, tamam <gülüyor> Eyvah eyvah, Almanların yemeğini de yediler. Al al al oradan, al oradan, al, al. <gülüyor> Fakat bizi böyle olmamızın sebebi Valide Sultan. Daha ufacık bir çocukken kandırmaya başladı bizi. Ata, aç ağzını, bak kamyon geliyor. <gülüyor> ne kamyon? köfte geliyor. Çocuk kafası o, kamyon olunca açılır ağzı. Aa, kamyon <gülüyor> Zamanla otopark işletiyormuş ki. Böreği böyle al, böreği böyle al diyor. <gülüyor> Evdeki hayvanların bile düzenini bozdu sevgili izleyenler, yemin ederim. Muhabbet kuşu üç kilo olur mu ya? <gülüyor> Tünek münek yok, yerde duruyor. <gülüyor> herif. muhabbet kuşu, ranka sığmağı var. <gülüyor> Muhabbetin üzeri bu abi. <gülüyor> Dediler ki muhabbet kuşunu salın eve iyi gelir. Saldık tak dedi halıya düştü. Ulan kuş uçar bu yürüyor. Köylerde aksi adam oluruyor onlar gibi de, ''Mana kodum yerde ben huzurum bırakacağım.'' Ne abi kuş yani fena. Kediler var mahallede onlara da yedirdim. Kediler oldu birer puma. 25 kilo kedi camı çalıyor yemek vermeyecek. Asa! Kaç lan buraya gel Asa! Geliyor, geliyor. Atalı haber, anne yok mu? Ha biz dert kişiyiz. Ciğer mi yer, kafanı göre bir şeyler ayarlı. Rakım içeriz, şarap mı söyleyeyim, nasıl yapalım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kedileri reklamlara çıkar, yıkılır ortalık. Bunlar puma diye yani. Gerçi reklamlarda ünlüler yıkıyor ortalığı da. Mesela Hülya Avşar'ın son reklamını seyrettiniz mi? Çok güzel bir reklam değil mi? Ha? opet <gülüyor> evet, evet. Çok, çok iyi. Çok zekice, yani uçakta molpedinin bittiğini anla, hostese sor bir de. Yıkar <gülüyor> mısın? Gel gel. Molpediniz oh, var <gülüyor> Bir bakalım var mı? Karı deli zaten, sıyrık. İşaret diliyle, değil mi? Hülya, <gülüyor> peyet var mı? Var mı? <gülüyor> İşaret dili çok sakat, herifin biri de anlayabilirim. Hülya Hanım, toptancısıyım, yardımcı olayım ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf. Hay seveliyiz <gülüyor> Ay yanlış ünlüler de kullanıyorlar mesela. Jack Boys vardı bir zamanlar. Ünlülerin sesiyle telefon anonsları. İşte arıyorsun beyaz çıkıyor. Aladığınız numarayı ulaşılamıyorum falan. Arıyorsun Serdar Ortaç. Arıyorsun Ajda Pekkan falan. Hep yanlış. Koy oraya Müslümgür sesi. Bak arıyorsun. <gülüyor> Telefon kapalı o, satmış şey, satmış mı? Sakmış şey, bu ne kuş birden bize? Botay, sen biliyor musun ayılıyor çocuğa? Zaman malı her taht, atet çok işte mal mal. Again for me out bana. Hiç zaman seviyoruz. Bir kız var mesela uzaydan sesleniyor. Sizin gezegende aşk var mı aşk? <gülüyor> sen bir yere <gel> dayalısın. <gülüyor> kız var, eski bir reklam gerçi ama orkid. ay orkid kızı acayip yani, işaretlerle konuşuyormuş. şey şeylere yakınız ki, işaretlerle konuşuyoruz. Bu hoşça kal demek, bu çocuk süper demek, bu arkamı kontrol et demek. İyi de kızım sen bunu niye açıklıyorsun, bu senin Ayşe ile özelliğin. Dil deşifre oluyor. İki gün sonra sen burada Beşiktaş'ta giderken böyle yaparsan polis bağırır arkandan. Arka sağlamayışı devam et! <gülüyor> Amirim hareketi biliyorum ben göte bak dedi. Aa! Sonra erkekler arasında da böyle bir şey olsa ya. Arif abilerle yakınız <gülüyor> Bu maça gidelim dedi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu çocuk süper değil mi? Evet. Bu da fermuarı kontener adı. Evet. <gülüyor> Banka reklamları bir açık. Akbank. İlk görüşte aşk böyle başladı. Hemen balığı, hemen olipop... Günümünde rüya bitti. Günümünde karşılaştılar reysol. Ah Selim, yıllar sonra. Aynı banka, ortak nokta. Tabii tabii, ortak. <gülüyor> Giderken on milyar sok dedin mi burası. <gülüyor> Nereden bir teksi nereye bağlamış? Aman of yani. Ama kızmamak lazım. Genç yapı kredi daha acayip bir niyet. Müşteri girece masanın üzerine sıçrayıp havuka çeviriyor hepsi. Süleyman abi müşteri bismillah. Şıbaptı Şıvaplı babababalundan. Niveydim, haydeleyde, hayde, hayde, hayde. Hiç yaşlı biri girmiyor içeri. Yaşlı biri hiç girmiyor. Kızım sallama g**nünü havale bekliyorum havale bekliyorum. Yaşlı çalışanı diyor ki ay Ferit be çeviremeyeceğim torunlarım var benim. Ay, hanımların kullandığı ürünlerle ilgili saçma reklamlardan Blendak serisini tavsiye ederim. <gülüyor> İlk film otoparkta geçiyor. Bir arabalık boş yer var. Kızlarımız B planı yapıp oraya giriyorlar. Aa, orada bir yer var gördüm, okey. Kızlar B planı okey. Girdiler, <gülüyor> hadi orada. Türkiye'de yaşıyorsun. Bir arabalık boş yer varsa... ...kızı da çiğner, giren oraya. <gülüyor> tamam mı? Çek olalım maşaya düşeceğim varsın. Ama bunlar akıllanmadı. İkinci film bowling salonunda. Kız böyle bowling topuna eğiliyor. <gülüyor> Diğer erkekler de saça bakıp dumur oluyorlar. <gülüyor> ben erkekleri tanıyorsam bu pozisyonda saça bakmazlar. <gülüyor> Ömür tarafta olay burada. Vay vay vay vay. Bırak bowling, meyhaneye gidelim ben kötü oldum. <gülüyor> <gülüyor> daha var, daha neler var. Halkın arasından tip kullanıyoruz ayaklarında reklamlar var. Mesela Dov 7 gün testi. O yedi gün testi çok acayip. Kadın anlatıyor, ha ben ev hanımı yok. Benim cildimde bir kurma vardı. doğru yedi gün testini kullandım, cildim parlaklaştı, güzelleşti. Değişikliği önce kocam fark etti. İyi ki varsın da o vik vik vik vik Koy halkın arasından bir. Merhaba adım Şükrü. <gülüyor> Bekşeyim ben kendim. Ben tabii gece ayazı ziyince cildim böyle böçük böçük batıyordu. <gülüyor> Karı fark etti önce. Şükrü ne bu eşeğin gıcına dönmüşsün önce. <gülüyor> ne diyorsun lan sen dedi? Bir tane bir giydirdim buna, bir yapıştırdım duvara falan böyle, kıvırdı falan filan. Bana dedim orcağına doğ diye bir şey var onu kullan dedi. Dedim doğu nereden bulamıyor? Parı ben alıp da gelip dedim. sabun gibi bir dalga al. üç gün, beş gün, yedi gün bir kullandık. Ciddi, parlaklaştı, güzelleşti, nemlendi. Değişikti, önce amirim fark etti. <gülüyor> Şükrü ne bu lan? İbna mı olur? Parı parı parı. <gülüyor> o günden beri doğu kullanıyoruz. <gülüyor> İyi ki varsın doğu. Mesela çocukların kullanışı da bir acayip. Bir çocuk var. Ali. bıktım Ali'den ben. Ne oldu Ali? Anşe öğretmeninle evlenmek istiyor. Derslerde hep beni kaldırıyor. Bir didi didi didi Artık çocuk ergen olmuş hala Ali. Yani bırak bırak yani. O çocuğu geç. Ettik bir çocuk koy oraya bak daha inandırıcı. Olacak. Koy Trakya'dan bir çocuk. Ali ne oldu? Bahış öğretmen verecek bana baba. <gülüyor> Kaşı gözü dönüyor karının be. <gülüyor> bakayım, bir ayar çekeceğim ama dinlendirmesene şimdi <gülüyor> Ama şimdi reklamcılar da ne yapsın? İyi reklam olduğu zaman da tutmuyor ki. Toyota reklamı vardı mesela, Toyota. Hani var diye mi? Kadın otostop yapıyor böyle, güzel, nefis bir abla. Abiler geliyor, abi karıya bak. Toyota, tuzak yolda kalmaz, bir. <gülüyor> Hakikaten kadın böyle bir sıyırıyor, bir herif çıkıyor içine. <gülüyor> güzel reklam ama tutmadı abi. Cihangir'de bizim bir kahvede Fahri abi var, böyle yaptı. Adam adam kayarım ben buna. <gülüyor> Fahri abi ne diyorsun ya? Öyle vücut sende olsun, sana da kayarım. <gülüyor> Hani bu pratiklik bu tip pratikliği tavsiye etmiyorum. <gülüyor> Adamı ikna edene kadar canım çıktı yani. Abi o vücut da onun deyip falan. <gülüyor> <gülüyor> öyle vücutta öyle surat mı olur? <gülüyor> Tuhaf tabii yani. Sonra mesela absürt deniyorlar. Absürt tabii tehlikeli bir şey yani. Adamın paçasından içeri yılan giriyor. <gülüyor> Cep telefonuyla bir hallediyor. Neymiş? Cep telefonunun vapatı varmış falan filan. Geç bundur. Çıkarsan ayılar. <gülüyor> ya böyle bir şey olsa. Ya. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Salih abi, yılan girdi abi. Kıvır kıvır dönüyor şeyler. Dur ben şu veterineri bir arayayım, bilir o. Alo? Niyazi abi. <gülüyor> geride geride girdi. Abi nasıl? Kuyruğu falan gözüküyor musun Salih abi ya? Abi çoluk çocuğu nasıl? Abi bir bağırılatım olacak sana, yılan girdi bana. Kırmızılı yeşilli bir rengi var. Soktu soktu hissettirdi keç. <gülüyor> Titreşim ne herhalde? <engellek> sandım, evet. <gülüyor> Zehirli diyorsun. <gülüyor> Yapma. Ne olacak? <gülüyor> soktu yer emilecek. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün değil ya Nasıl ulaşacağım ben onlara? <gülüyor> Kesin emilecek yoksa ölürsün diyorsun. <gülüyor> Salih abi barattı da <gülüyor> Meraklı değilim, biçim endiriyor. Doktor mu söylüyor? <gülüyor> şey diyor, suyumuz, suyumuz değişir mi sonra diyor. <gülüyor> bir kere daha şüpheşik olmaz diyor. <gülüyor> Beni mahvediyorsun. <gülüyor> Sağ olun <gülüyor> Tabii mizahı hayatın her yerinde bulmak mümkün de... ...devlet kurumlarında, işte böyle bir takım kamu alanlarında falan... Daha bir dişi oluyor iş. Orada bir sıkıntı ve disiplin var ya. Özellikle mesela Levent Kırca Usta bu konuda baya bir giriş yapmıştır yıllardı. Hakikaten orada malzemeler daha fena. Ben mesela konservatuvarı müzik bölümünde okudum. Ama bıraktım. Çünkü böyle bir şey yapmak istedi canım. Oradaki komiklikleri anlatma ihtiyacı orada okumaktan daha baskın hale geldi. Komikti bir yerde. Hani güzel bir eğitim aldı. Koştu tabii anılarım oldu ama komik bir yerdi. Hiçbir zaman mesela derse geç kalma zevki yaşayamadım. Nedir derse geç kalma gelirsin, burasını kapıyı açarsın. Hocam geç kaldım, tamam ya geçerler, geçersin öyle bir şey yok. Geliyorsun, Burası kapıyı bir açıyorsun, seni bir topluluk karşılıyor. <gülüyor> Herkes böyle müzikle konuşuyor, acayip bir yerdi. Birine bir şey sorusun hep müzikal cevaplar veriyor. <gülüyor> Mustafa. Nasıl gidiyor Leyla'yla? Leyla ki <gülüyor> Leyla <ge>, affetim! <gülüyor> <gülüyor> Leyla yıpratmış anlaştı. Bu üstü da orada öğrettiler sahasında Böyle pop star'a katılmayı düşünüyorum ben. <gülüyor> Tarkan bile söylerim böyle var ya. Çok güzel acıktı olur. <gülüyor> du du du du ditlerim! dağıldı burada. Alo! <gülüyor> lıkır lıkır içmeliyim o da biniyor beni seviyor yalaklı <gülüyor> bu müzik adına keyifli ama miza adına biraz zayıf oldu Miza adına da yüklenmek için Nil Kara İbrahim'in şarkıları daha güzel olur diyor he bir göm gibi en güzeli buymuş gibi ben ona aşık. Yapmışım İyi ki yapmışım bu şovu Bak ne güzel bir şey yaşadık işte İşte geldiniz Gülümmeyeniz Hayatta seven de sevmeyen de sağ olsun. Sürür sürü insan etti sev. hocam hoş görünüze söylüyorum. Saygılar, hürmetler. Hayırlı akşamlar diliyorum ben. Bay <gülüyor> bay. <bye. gülüyor> so dik yumursya ee